Bildiğimiz ekonominin sonu Fikret Adaman ve Bengel Polut büyümenin ekonomi politiği üzerine konuşmalar. ...hoş geldiniz. Günaydın, evet. hoş bulduk. Günaydın, günaydın, hoş geldiniz. Günaydın. Evet, müştereklerimizden başlıyoruz değil mi? Evet, e, bu kitap... E, çık, çıkıl, ...yani daha doğrusu e, müştereklerden genel olarak bahsedeceğiz ama... Bah, ...yani bahsetmeye başlayacağız birazcık daha detaylı... ...bundan sonraki birkaç programda diye düşündük. E, başlarken de işte birkaç ay oluyor, herhalde bir ay mı oluyor... E, J. Wall Jasper'ın aslında hem küçük yazıları hem e, derlediği başka yazılardan e, derlenen bir kitap. E, müştereklerimiz paylaştığımız her şey. Metis'ten çıktı. E, i̇çinde bir de küçük Türkiye e, bölümcüğü var. Orada açık radyo ile ilgili de Ömer abinin bir yazısı var kısa. E, ondan başlayıp yani kitaptan bahsederek başlayalım dedik. Ondan sonra da böyle daha genel olarak müşterekler, e, örnekler, mücadeleler e, birazcık da yine her zaman programda yapmaya çalıştığımız ekonomi literatüründeki yazılımdaki anlayışla e, bunların e, güncel örnekleri nasıl birbirleriyle etkileşerek devam ediyor, değişmeye, e, evrilmeye diye konuşalım dedik. E, şimdi kitap... E, Peki kitaba geçmeden önce biraz kavram üzerinden gitsek. Tabii. Yani, evet. evet. Nedir Bu bizim hayatımıza da esas olarak daha yaygın şekilde geziyle beraber evet. girdi. Evet. Çok daha önceden tabii hep konuşulan evet. üzerinde düşündüğümüz şeylerdi ama Gezi'de birdenbire ön plana çıktığını gördük. Evet bir de olacak. Magna Carta'nın... E 1215. 8, yani 800. 1215 mesela 800. E, evet. E, şeydi, yıl dönümü olması hasebiyle bir geçen birkaç hafta önce de bundan bahsetmeye başladım. Ne konuştumuzu hatırlıyorum. Evet, radyoda maddeleri dolaştırmaya devam ediyoruz. Evet. 800 yıl dile kolay çünkü yani. E, şimdi biraz sonra tabi Magna Carta'nın neden önemli olduğunu da müşterekler açısından bir konuşacağız ama mesela kitapta da öyle bir küçük bölümcük var e, Magna Carta ile ilgili. Ama Fikret'in söylediği de doğru tabi bir kavramla başla yani Şimdi çok dar anlamda aslında ana akım iktisat müşterekleri 1968'li yılda tanımlamış durumda. Daha önceden de tartışmalar var ama ünlü bir iktisatçı 1968 makalesiyle ee, müştereklerle ilgili bir sıkıntıyı dile getirdiği kısa e, ama oldukça referans alan daha sonra bir makalesiyle e, literatüre sokuyor. Çok özetle diyor ki, e, işte mülkiyetin olmadığı, e, kaynakların herkese açık olduğu durumlarda herkes bu kaynakları aşırı miktarda kullanacaktır. Mesela okyanustaki balıklar gibi. Dolayısıyla da bunlar kısa bir zaman içerisinde aşırı kullanımdan dolayı aşırı avlanmadan dolayı tükenecektir kirlenecektir, yok olacaktır dolayısıyla burada bir e, trajedi vardır e, müştereklerin trajedisi İzliyor, isimli he. bir makale evet. yazıyor Hardin, Hardin 1968 Gerçekten. bu e, bir anlamda buradaki e, tartışmanın da başlangıcını oluşturuyor daha sonra oradan e, bir hızlıca çok hızlıca patikayı çizelim ve e, hani alternatifler nasıl e, gündeme geldi, nasıl oluştu onu da hem bugün hem önümüzdeki e, konuşmalarda irdeleyelim. E, Hardin'in bu saplamasından sonra temelde söylenen şey ya bir işte devlet regulasyonu olması lazım buralarda, ya da tercihen mümkünse bunların mülkiyet birilerine verilsin arkadaş. Bu böyle olmuyor. İşte mülkiyet verildiği takdirde insanlar işte malum kendi çıkarlarını korurken aslında doğanın da çıkarını koruyor olacaklardır şeklindeki bir argüman üzerinden giden tartışmayı da başlatmış oluyor. 1968 Belki ee, bir şey eklemek lazım. Şimdi mesela Hardin'in bu makalesi Science dergisi gibi çok böyle aslında şeyin bir dergide de çıkıyor. Evet. Ve de o kadar şey olarak düşünsel anlamda egemenliği o kadar yüksek bir e, fikir ki bu. Yani bunun tabii bir nedeni de hakim iktisat anlayışı ve hakim aslında zaten e, ekonomik politik sistem içinde... ...hani tabii ki özel mülkiyetin e, böyle şey yapan, e, savunuculuğunu yapma sonucu çıkaran bir makale ve bir anlayış büyük şey yapıyor... Ama yani mesela Hardin'in verdiği örnek neydi? Bu argümanı neye e, dayandırıyordu? Nasıl bir yani müşterilikten anladığı şey neydi falan? Bunlarla ilgili aslında çok az fikri var insanların. Yani müştereklerin trajedisi evet ya öyle tabii ki yani hani herkesin ortak bir kaynağı böyle verdiniz mi kimse bakmaz işte herkes çok kullanır o yüzden falan filan diye bir, bir şey var ama yani aslında Hardin'in verdiği örnek çok spesifik bir örnek. Çok geçerli olmayacak, tamamen bağlamdan, tarihsel bağlamdan, toplumsal bağlamdan koparılarak soyutlanmış bir örnek. Ee, ve ilk aşamada zaten çıkardığı e, eleştiri, yani daha doğrusu tetiklediği eleştiriler onun üzerine. Yani bir tarihsel bağlamı yok anlattığı şeyin Hardin'in diye. Hardin şu örneği veriyor, ee, bir çoban e, grubu. ...ve hepsinin koyunları var. Merada değil mi? Ee, bir ortak merayı kullanıyorlar. Şimdi buradaki... ...şimdi birinci aslında gizli varsayım... ...şu ki bu çobanlar... hani ...birbirlerine herhangi bir aidiyet hissediyorlar mı... ...herhangi bir toplumsal gruplar mı... ...hani aralarında sanki hiçbir bağ yokmuş ve... ...tamamen kendi... E, ...bireysel faydalarını... ...düşünerek hareket eden... ...birbirlerini hiç gözetmeyen... ...doğayla ilgili herhangi bir... ...şey olmayan, değeri olmayan... ...yani değerli kaygısı silsilesi, olmayan. kaygısı olmayan... ...sadece yani... ...hakikaten tamamen... ...kendi... ...çıkarlarını gözetmekle güdülenmiş bir... ...hepsi birer CEO gibi çalışıyor... ...aynen CEO'lar bile bilmiyorum... ...hani vardır herhalde... ...böyle bir başkalarıyla ilgili... ...endişe ve şey... ...sempati duyguların oldukları... ...durumlar... ...hiçbir şekilde yani... Aslında böyle bir insan var olamaz ki herhangi bir toplumsal yapının içinde sadece kendini düşünen 40 tane insan yan yana gelse zaten o meraya gelemeden büyük ihtimalle o toplumsal öldürür veya gelemezler. Koğullar ya. Ve mesela burada ikinci bir varsayım şu ki bu yani bu çobanlar. Her ekledikleri şey sürülerine ekledikleri her koyundan kar ediyorlar. Yani belli bir piyasa sistemi içinde aslında şeyler çalışıyorlar. Yani ekonomik sistem olarak. Ama Mera'yı ortak kullanıyorlar. Şimdi bu da bir aslında varsayım. Yani çok önemli bir varsayım olmayabilir ama bunun da bir şey yapılması lazım. Yani nasıl bir aslında ekonomik ilişkiler ağı içinde görüyordu Hardin bunları. Üçüncüsü o ortak aslında müşterek dediği yer aslında müşterek değil tamamen açık bir kaynak yani şimdi burada birincisi açık olması hiç kimsenin yani her isteyen girebiliyor o kaynağı kullanmaya ki genellikle özellikle ekolojik müştereklerin kullanımının e, yönetiminde e, topluluklar bir şekilde bunların yani bir hakikaten bir mera'nın kullanımının yönetimine baktığınız zaman bu kadar açık değil bir şekilde o topluluk oraya kimin ne kadar kullanabileceğini, kimin girebileceğini falan bir şekilde bir kurallar silsizine bağlamış oluyor. İkincisi de sadece kaynak olması. Yani Omer'a'nın tek özelliği bir kaynak olması bu çobanlar için. ki genellikle bu da doğru değil. Ee, şey hayat tarzı yaşamanın ta kendisi. Değil mi? Aynen. Ee, buradan belki Ostrom'a geçmek istiyorum Evet. E, yani Hardy'nin sonucunu Ana akım iktisat yorumladığında biraz önce söylediğim gibi bu işin çözümü ya özel mülkiyet gelsin buraya dolayısıyla o kişinin çıkarları son kertede oranın da korunmasını sağlayacağı için tabi bu varsayım da mutlaka tartışılmak hı hı. durumunda orası kurtulur. Ya da bir şekilde devlet gelsin, orada bir regülasyon getirsin. İşte ne bileyim Hardin örneğine geri dönecek olursak girecek çoban sayısını, koyun sayısını regüle etsin vesaire vesaire. Yani ya bir devlet uh, hiyerarşisi olsun ya da özel mülkiyet hegemonyası olsun. Bu iki uh, çözüme doğru giden bir çerçevesi var Hardin'in. Daha sonra Öström uh, ve... Uh, Fikret Berkes ilk yıllarında beraber berkez, evet. çalıştığı çok önemlidir bu konu ee, bu iki kişinin geliştirdiği östürümün daha sonra e, tabi çok daha derin çalışmalarla bu konunun e, işte tek ismi oldu diyebiliriz e, verdiği argüman farklı e, iki alternatif var diyorsunuz ama aslında bir üçüncü alternatif de var bu da bir şekilde topluluklar orada biz nasıl olsa burayı uzun zaman kullanacağız dolayısıyla uzun zaman kullanabilmemiz adına bizim ne tür ortaklıklar oluşturmamız lazım gelin kardeşler gelin çabanlar gelin balıkçılar bir araya gelelim bir çözüm üretmeye çalışalım ve bu çözümü de birlikte temin ve tesis edelim de diyebilirler. ...şeklinde bir argüman geliştiriyor. Buna dair de... ...yaptıkları bayağı... Uh, ...antropolojik, etnografik çalışmalar var. Ki bunların bir kısmı Antalya'daydı. Antalya'daki hı hı, balıkçıları... ...Fikret evet, e, Bey incelemiş durumda. Ee, burada... ...işte... ...yerel topluluklar... ...bir araya geliyor ve tamam... hani ...buranın kullanımı herkese açık. Bizim üyelerimize açık. Ama biz... ...burada bunu... Aşırı miktarda tüketirsek, aşırı miktarda avlarsak, aşırı miktarda işte koyunu, fazla sayıda koyunu meraya salarsak işte 3-5 yıl sonra bir şey kalmayacak. Dolayısıyla ama biz yaşamaya devam edeceğimize göre gelin bir, bir tür regülasyon getirelim ve gelin birbirimizi bir şekilde denetleyelim şeklinde bir e, çözüme gidebilirler diyor. Ve buradan da önerdikleri şey aslında üçüncü yol vardır noktasına evet. geliyor. Evet. Zaten bunun bir şey sorayım yani... Yüz binlerce yıldan beri, en az on binlerce yıldan beri diyelim yaptıkları da bu değil mi insanların evet, yani her evet. yerde bütün topluluklar bu şekilde Gerett <gülüyor> Harding gibi birisinin gelip <gülüyor> şey yapmadan olmuyor <gülüyor> zaten e, yaptıkları bu zaten evet. birlikte yaşıyorlar yani e, işte zaten Harding yani demin de birazcık konuştuğumuz o yani Harding bunu var, 1968 yılında yani ve de yani ebe adam hiç mi etrafına bak? <gülüyor> Yani, ama Deneyecek işte, şekilde yazması özellikle. Hem tarihçileri bir hem... Birçok insanın da işine geldi herhalde ki Hardin Allah gibi kabul edildiği evet, yani çok yani işte, uvekli bir şey. Yani, bence de. Ideolojik bir bias dediğimiz şey var değil aynen. mi? Aynen. Yani Taraf argümanın tutma. kendisinin e, çok sağlam olması ya da sağlam delillere, kanıtlara dayanmasındansa e, o, o zaman yani hani sonuçta iktisatta hem geçerli olan anlayışa hem de ee, şimdi 68 yani 70'lere geleceğiz ve böyle Regonomics falan başlayacak ve Thatcher evet. gelecek falan yani zaten e, tarihsel olarak baktığımızda da hemen böyle bir 3 sene 5 sene sonrasında ciddi özelleştirmelerin falan geleceği bir döneme giriyoruz. Tam onun öncesinde ya yok böyle yani işte topluluk arasında falan olmaz bu işler e, verimlilik için kaynak hatta yani verimlilik de değil yani kaynakların tükenmemesi için hepimizin iyiliği için böyle bir İyi, özelleştirme olmalı gibi, gibi. çok e, şey tuhaf var. Bir durum. yani Eleanor Ostrom'un ve Fikret Berkes'in de yaptığı çalışmalar e, tabi mesela aynı kitapta gene şeyde bu J. Wall Jasper'ın üzerinde konuştuğumuz kitapta. İslami gelenekten de bahsediyorum ben. Evet, evet. Çok önemli bu. Çünkü yani Hz. Muhammed'in 7. yüzyılda bugünkü kutsal Medine şehrinin bulunduğu El-Medine bölgesini kutsal bölge ilan etmesi, ağaçları kesilmeyecek, hayvanları avlanmayacak ve bu hima deniyor. Himayeden geliyor toplu mülkiyeti oluşturdu. 20. yüzyıla kadar bu Suudi teokrasi gelene kadar da sürdürülmüş. A ağaç Aynen. kesilmemiş, avlanmamış, hayvanlar öldürülmemiş, sürdürülmüş. Sonra işte Suudiler gelince o hafizler başka türlü <gülüyor> olmuş tabii. Aynı şeyi tabii Magna Carta'da da evet, biraz önce evet, görüyoruz. Yani evet. uzun yıllar bütün ormanlar madde madde korunmuş zaten evet. kralla baronlar arasında ama sonradan çitleme Çit, yapınca evet. kapitalizm gelince bitmiş iş yani. Evet belki o şey yani kitabın aslında şeylerinden bir tanesi en en kıymetli olduğu şeylerden bir tanesi yani kültürleri aşan yani kültürlerden bağımsız tarihsel dönemlerden bağımsız bir şekilde yani coğrafyadan bağımsız bir şekilde bunun yani müşterekliğin, e, müştereklerin ortak olarak üretilen ve paylaşılan şeyin, bütün zenginliklerin ve daha çok yani aklımıza somut zenginlikler geliyor ama yani ileride de konuşacağımız gibi çok soyut yani e, biyokültürel müşterekler ya da bilgi ya da e, yaratıcılık gibi yani sanatsal yaratıcılık gibi de e, şeyler, e, daha soyut şeyler de aslında müşterek ve ortak zenginlik bunun e, tarihsel olarak hep var olduğunu, etrafımızda var olduğunu ve belki de düşünmediğimiz çoğu şeyin de tam da bu yüzden. Yani bizim top, topluluk olarak, toplu olarak e, yönettiğimiz ve sahip çıktığımız için aslında var olabildiğini gösteriyor. Mesela kitapta bir başka örnekte, e, yani şimdi Magna Carta'da mesela hem şeyi e, koruma altına alıyor hem de yani bu, bu haklar zaten var. Yani toprak mülkiyeti özel olarak bir lordda, bir baronda olsa bile... ...civardaki halkın o toprağın üzerindeki... ...işte ağaçlardan faydalanma... ...yakacak işte, olarak, yiyecek, yiyecek olarak... ...barınak olarak... ...aynen, kullanım değeri üzerinden... ...başka bir e, aslında hak tanımlıyor... ...yani mülkiyetin de... E, ...belki bugün modern mülkiyet kavramında... ...mülkiyet varlığın... ...bütün verdiği yani... E, ...şeylerin, hizmetlerin... ...bir mülkiyet hakkı üzerinde... Toplan, ...toplanması da aslında gayet... ...yeni bir fikir, yani... ...bir toprağın mülkiyeti aslında birinde olup kullanım hakları başka bir sürü grupta olabilmesi çok daha eski ve köklü bir aslında anlayış. Ee, Magna Carta hem bunları tanıyor, yani bu haklar vardır diyor hem de bunları koruma altına alıyor ve e, bu ciddi bir hukuki altyapısı tabii e, şeyin, e, müştereklerin... Ve yüzyıllarca da korunuyor yani çok acayip bir şekilde Aynen. uygulanmış. Aynen. Bütün tırnak içindeki ilkel dediğimiz şartlara göre işte baronların dayatmasıyla kral ağlaya ağlaya kabul Hı -hı. etmek zorunda kalmış evet. falan ama... Uygulanmış ta ki işte modern kapitalist evet, mülkiyet gelinceye kadar. Şey de var, şimdi mesela İngiltere'de hala aslında Magna Carta'na ya dayanan hukuki gelenekten baktığınız zaman... ...bir Amerikanın, bir, yani Amerikanın da da eyaletten eyalete değişiyor ama mesela bir Amerika ya da kıta Avrupa'sında bazen olmayacak kadar... E, ...müşterek haklar tanımlanması evet. var halen yani özellikle çayırlarda... Yani şeylerde, orman ve çayırlarda yani hani hakikaten de Magna Carta'da be belirtilen kaynaklar ve o tarihselliğin nasıl devam ettiğini görüyorsunuz. İkinci olarak şunu söyleyecektim. Ee, şeyde yine hepimiz yani düşündüğümüz zaman tabii bir şeyi ortak kullanıma verdiğinizde kimse bakmaz işte bilmem ne hani böyle aynı fikrin böyle nasıl devam ettiğini görebiliyorsunuz. insanlarla gündelik konuşmalarda bile ama. ...mesela özelleştirmelerin ne tür felaketleri ve tam da yani bakım ve şey... Yani ...yeniden bakım, yeniden üretme anlamında müştereklerde çok fazla konuşulmuyor. E, kitapta bunun kısa bir örneği var ama daha yani ilgilenen herkesin açıp okuyabileceği kadar da ilgi çekici bir şekilde yazılmış. Afrika'da tam da yani bu mantıktan... E, ...daha doğrusu bu mantıkla meşrulaştırılarak... E, komünel toprakların bir yani ciddi olarak parçalanıp özel mülkete geçirilmesi süreci var. Ve o zamana kadar, yani yıllar boyunca çok daha sürdürülebilir bir şekilde kullanılmış ve bakılmış hem toprağın kendisi hem toprağın üzerindeki diğer ekolojik e, kaynaklar ya da varlıklar diyelimken özelleştirmelerden sonra felakete uğruyorlar ve yıkıma uğruyorlar. Çünkü orada da aslında onların bakımının ve hani kısa vadede böyle bir kar arasına şey yapılmamasının, feda edilmemesinin en büyük nedeninin o toplumsal e, normlar ve toplumsal ilişkiler olduğu ortaya çıkıyor. Yani özelleştirme çok daha felaket sonuçları aslında yol açıyor. Yani Hardin dinleyip yapılan şeyler çok daha kötü sonuçlar veriyor. Evet, yani Hardin'den sonra zaten Reagan, Thatcher ikisi geldi ve... ...tamamen bir talan düzenine de dönüşmüş oldu. Bir şeyi tekrarlayalım... ...bir de yani elimizde Metis yayınlarından... Jay Wall Jasper tarafından derlenmiş... E, ...Müştereklerimiz... ...Paylaştığımız Her Şey... ...adlı kitap var... ...kolektif bir çeviriyle hı hı. getirilmiş... ...Tuncay, Birkan, Barış, Cezar... ...Özge Çelik, Bülent Doğan, Özge Duygu... ...Gürkan, Savaş Kılıç... ...ve Müge Gürsoy Sökmen tarafından... ...bir de e, Türkiye de var... ...Müşterekler Mücadelenin Odağında... ...o da hazırlayan... ...Bengi ba Akbulut bunu da söylemeyeyim. <gülüyor> <gülüyor> evet. ee, şey, belki şeyden bahsedeyim... yani ...daha böyle kitaptan... ...kitabın içindeki... ...birçok şey bizim de anlatacağımız şeylere değineceğin için... ...belki kitabı atıflarla devam ederiz... ...zamanımız az kaldı ama... E, ...kitabı yayına hazırlarken... E, ee, ha içindekilerden bir bahsedelim. E, ...kitap şimdi nedir bu müşterekler diye başlıyor... ...ve kitabın şöyle bir güzelliği var aslında... ...belki onu ve zaten çevrilmesini de... ...önerenler, öneren sizdiniz değil mi? Evet, önerenler. <gülüyor> e, <gülüyor> kitap... <ortakını> kabul ediyorum. <gülüyor> kitabın e, çok böyle gündelik dille yazılmış... ...ve gündelik pratiklerden çıkan bir bilgi olarak sunulan bir kitap. Yani şimdi bizim şimdi yaptığımız gibi... ...hemen kavramdan bahsedelim deyip sonra örneklemek değil... ...tam tersine kavramların ve yaşanmışlıkların dışından... Yani hani orada bir epistemik bilgi, epistemolojik bilgiyle belki hayat bilgisi Adam <gülüyor> arasındaki. Ondan da zaten iktisatçı değil. Çözüm meclisten bir şey. Coğrafyacı ama yani o da akademik <gülüyor> şey. De şey ama uzun yıllar gazetecilik yapıyor <gülüyor> Evet gazeteci yani. Esas evet evet. De. Ee, Yani o yüzden böyle çok e, nasıl diyeyim. İçgülsel olarak herkese hitap edebilecek basit ve böyle. Aa, evet yani burada bahsedilenler tam da bizim de şu mahallede olanlar falan denebilecek şekilde yazılmış bir kitap nedir bu müşterekler? Müşterekler bugünün için önemli? Günümüzden müşterekler hikayeleri, ayakta kalan her şey, yeni bir dünya, yeni bir iktisat, siyasetin yeniden icadı, fiziksel ve sosyal çevremize sahip çıkmak, gezegenimiz biziz, enformasyon ve kültürün özgürleşmesi, müşterekleri hayatımıza yeniden sokmak için neler yapabiliriz ve müşterekler Türkiye'nin de mücadelenin odağında, şeklinde 11 bölüm var. Son bir son söz ve sonra müşterekler, müşterek çözümler e, diyerek bir takım örnekler, ligler ligi İslami bir gelenek. Ya yani bunlar aslında kitabın içine şey yapılmış, serpiştirilmiş küçük e, şeyler, e, kutucuklar. kutucuklar. Ee, ...şeklinde örnekleri... ...böyle kısılca tanıtımlarım var. Bir çeşit rehber diye de Aynen. bakabiliriz. O yüzden çok... ...kıymetli senin de dediğin gibi. yani Herkesin kendi hayatında... ...kendi çevresinde, kendi bulunduğu... ...topluluk içinde... ...hem çözüm hem de sorunlara bakış... ...açısından yardımcı olabilecek... Aynen. Sayısız bölüm var. Bütün hayatın her yönünü Aynen. kapsıyor. Yalnız bir bir şey belki söyleyeyim. Benim kitabı okurken ve sonradan Türkiye kısmını da hazırlarken dikkatimi çeken. Öncelikle şunu yani söyleyeyim. Türkiye Semih Sökmen kitabı yayına hazırlarken benle böyle bir sohbet ettiğimizde yani bunu biraz Türkiye lazım sanki. Dedi ve biz böyle Türkiye'de işte mücadelenin odağında dediğimiz gerçekten yakıcı olan bu, bu çerçevede konular belirledik ve e, bunun üzerine bir takım yazabilecek insanlarla bağlantıya geçip yazılar istedik kısa kısa. Sonradan yani ben kitaba bir göz atmıştım ama sonradan süreç ilerledikçe şey fark ettim ki çok aynı konular. Mesela bizde bir su var su, suyla ilgili, suyla ilgili bölümde de bir bölüm var işte bizde parklarla ilgili var, mahalleyle ilgili var. Ee, sokaklarla ilgili var vesaire. Ve hani hakikaten bu böyle bir Türkiye'ye aşan bir takım meseleler, yani çok ortak meseleler var. Bunu görüyorsunuz. Ama ikinci olarak mesela kitabın biraz şöyle bir tarafı var. Ee, biraz böyle çevremize sahip çıkmak, müştereklerimize sahip çıkmak tarafından gibi. Yani öyle bir dille anlatıyor. Yani biraz belki onun hitap ettiği bağlamda önemli. Ama Türkiye'de <gülüyor> hakikaten böyle bir bizim... E, çok dikkat etmediğimiz için ya da özen göstermediğimiz için müşterekler e, gidiyor elden sonra yani bir böyle saldırı var hakikaten. Yani çok ciddi e, bir harekat var müşterekleri çitlemeye karşı Türkiye'de günümüzde. Yani Bizim mücadelemiz daha çok onları sermaye ve devletten korumaya çalışmak. E, bakımsızlık ya da sahip çıkmak o anlamda değil ama hakikaten bir mücadele etmek. Ee, öyle bir daha farklı bir e, rengi var Türkiye'de belki müşterekler mücadelesi gibi hissetmiştim. halen biraz öyle hissediyorum ...kitap daha şey yani ee, o Trarafların çok kötüümzer değil daha iyimser. Ben de kötümzer değilim de hani evet, orada daha yani de, şeyde, şey var sert bir şey var gibi hissediyorum. Yani özellikle şimdi iklim e, meselesi süreyi de bitirdik ama <gülüyor> iklim e, mücadelesi e, ki, bu kitabın yazılmasından daha sonra, ...farklı bir nitelik kazandı... ...yani yerli topluluklar başta olmak üzere... ...dünyanın her tarafında... ...şimdi biraz önce mesela... ...bu yeşil... ...hikaye... Hı hı ...dedikleri şey. şeyde... ...yeşil kuşak mı diyorlardı neydi? Yeşil yol. Yeşil yol. Yeşil yol. Orada yani... ...Çanlıymış'ın... şimdi 71 yaşındaki Gönül Gülay'ın... ...ya da işte orada Havva Ana... ...diye adlandırılan başını çektiği kadınların artık bu bir şey mücadele hayat mücadelesi olarak ortaya koyması ve biz şimdilik kazandık ama ne olacağını dayanışma gösterir filan diye konuşuyorlar ama devlet yani biz, biz halkız ve bizden sorulur her şey o çok önemli bir şeydi tabii evet. yani on, çok mandar bir, bir laf 10 yani onun... on yıllardan beri de yani aşağı yukarı baktım. 2009'da galiba böyle bir şey yazmışım ben. Yani çevre ve şey buraya ortak varlıklara sahip çıkma meselesi manşet olacak günün birinde Türkiye'de. <gülüyor> yani <gülüyor> 6 yıl sonra bunu görmek hoş bir şey. ilginç yani. Evet yani J. Wall Jasper'ın kitabı da biraz haliyle geride kalmış oldu evet, Çok evet. hızlı gelişen bir şey bu. Çok ya. çok. Yani işte dediğim gibi belki o ...yani Türkiye'de bunun gündeme gelmesi... ...ve e, fark edilmesi ki bunu mesela şey de... ...işi işte Peter Linebaugh Magna Carta... ...üzerine evet. yazan ve yani... ...o nasıl diyeyim ekipten... Ee, ...Sylvia Federici'nin dediği bir şeydir... ...müşterekleri çoğu zaman fark etmeyiz... ...saldırıya uğradıklarına kadar... Yani evet, aynen öyle. ...ve e, hem fark ederiz saldırı olduğu zaman... ...hem de yeni müşterekleştirme pratikleri... ...icat ederiz diyor... ...yani insanlar yaşamak için her zaman buna ihtiyaç duyacak... ...bir yerden kapandım başka bir yerden... ...açmamız öyle. lazım diyor... Evet. ...evet bence bunu... ...konuşmaya elbette... ...devam evet, edeceğiz evet. çok... Öne, en önemli konu daha bugün Yunanistan'da olup bitenleri biraz söylemeye çalıştık. Yani müş <gülüyor> orada <gülüyor> müşterek diye bir şey bırakmamak kararında. Ee, Avrupa. Evet. <gülüyor> Avrupa Merkez Bankası falan. Ama bakalım onların nasıl bir mücadele yapacaklarını da göreceğiz tabi. Evet. Peki, çok, Abi, teşekkür çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Görüşürüz. Evet, i̇yi bayramlar. Görüşmek <gülüyor> üzere. Görüşmek üzere.